Önemli bir bölümdeyiz. Nereye sonrası? Habeşistan'a ilk hicretten bahsedeceğiz. Onunla başlayacağız bu akşam. Bu hicret niçin gerçekleşti? Mekke'deki işkencelere dayanamayan, yani hangi anlamda dayanamayan, mesela Hazreti Osman da var gidenler arasında. Hazreti Osman işkence mi gördü? Belki hani, psikolojik olarak dayanamayan da olabilir. Ve bundan dolayı çok sıkıntı çekenlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'da alil bir hükümdar var, kendisine sınırlanları o korur, himaye eder, arzu ederseniz oraya gidebilirsiniz diyor. Diyor ki Allah çekmiş, ifadesi şöyle kitabımızda geçen, Allah çektiği sıkıntılardan kurtulmanız için bir yol gösterinceye kadar Habeşistan'a göç etseniz iyi olur, Zira orada yanındakilerden hiçbirine hüküm yapmayan bir hükümdar vardır diyor. Şimdi daha önce size arkadaşlar efendim İsmailoğlu neslinin Allah'ın arşında kıyamet günü arşında ağırlanacak ilizi sınıf insandan bahsetmiştik hatırlayacaksınız. bunlara benim arzane verdiğim isim kıyametin VIP yolcuları diyorum ben onlara. Çünkü onların kabirlerinden melekler tarafından karşılanacağı, işte cennetten gelen libaslar giydirileceği bir göz önüne getirin yani. Hani diriliyor insanlar kabirden ve bazı insanlar kabrinin başında melekler karşılıyor onu. İşte cennetten gelen elbiseleri giydiriyorlar, onu alıyorlar ve o arşa götürüyorlar. Arşın mahiyetini bilmiyoruz. Yani yemin ki hani bizim anlayacağımız ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın en yüksek derecede ki bakamı diyelim, özel misafirlerin ancak girebildiği bir alan diyelim, oraya götürüyorlar ve bütün mahşer meydanının hesabı görülene kadar onlar orada bekliyorlar ve hiçbir, la havfuna lehim velavum yahsenun, hiçbir korku ve üzüntü yaşamadan doğrudan doğruya cennetlik oluyorlar. Hesap, sual, sorgu hiçbir şey yok onlar için insan söylüyor burada. Bunlardan bir tanesini şimdi söyleyelim. Çünkü saydık hepsini. Biri her zaman size onu söyleyebilirim. Bir müjde sizin için. Bize çok büyük bir müjde bu inşallah. O da şu arkadaşlar. Gençliğinden itibaren Allah yolunda, Allah'a ibadetle yaşayan kişi. Yani sadece yaşlanınca değil, gençliğini de öyle geçiren kişi diyor. Yedi sınıftan bir tanesi o. Bir tanesi bizim şu anda konumuzu ilgilendiren kısmı da. Halkını adaletle yöneten devlet reisi. Arkadaşlar bu kavramlar geçtiği zaman az önce tefsirde de söyledim. Mesela adalet nedir? Hepinizin zihninde bir şey vardır. Ama İslami bir metinde adalet dediğimiz zaman ne kastediliyor? Allah adildir dediğimizde ne kastediyoruz? Bunları zihninizde daha net, sınırların daha belli ve bütün geçtiği yerlere uyguladığınızda daha doğru olacak ve o okuduğunuz ayet ve hadisleri en doğru şekilde anlamanıza yardım edecek bir yol size söylüyorum. Bu temel kavramların biliyor olsanız bile ansiklopedinden bir kere daha bakın arkadaşlar. İslam ansiklopedisinden, adalet kavramına bakın. Mesela İslam'da adaletle ilgili, çok uzun o madde, adaletle ilgili ben size iki şey söyleyeyim. Bir, biz adalet neyince ne anlarız? Hak edenin, hak ettiğini bulduğu sistem. Yani ben hak ettiği mevkiye ulaşıyorsam bu adil bir sistemdir. Ama onun bir de madalyanın öbür tarafı var arkadaşlar. Adalet, zıttı olan zulüm o zaman hak etmeyeni, hak etmediği yere getirmek de zulümdür. Anlaşıldı mı? Yani ben hakkımı alamıyorsam zulümdür. Ama bir başkası hak etmediği halde alabiliyorsa bazı mevkileri, makamları, maddi, manevi, statüleri, her neyse imkanları o da zulümdür. Ee, bir de İslam'da arkadaşlar bizim inancımızda, e, Efendimiz'den bize kadar aktarılan bütün o rivayetlerden yönetimle ilgili bilhassa e, birazdan şimdi bir örnek daha anlatacağım. E, çıkan netice şudur, küfür payidar olabilir, zulüm payidar olmaz arkadaşlar. Yani Allah bir küfür sisteminin yaşamasına izin verebilir. Devamına, ayda, yani sürekliliğine izin verebilir. Çünkü küfrün cezasını öbür dünyaya bırakmıştır. Ama zulüm sisteminin devamına izin vermez. İsterse o zulüm, zulüm sistemi Allah'a inanan bir sistem olsun. Yani küfür payidar olabilir, zulüm payidar olmaz. Bir de Bakara Hz. İbrahim'e Cenab-ı Hak onu bir takım kelimelerle imtihan ettiğini söylüyor. Ve Hz. İbrahim'in bu imtihanı geçtiğini söylüyor. İmtihanı kazandıktan sonra Hz. İbrahim'e Cenab-ı Hak diyor ki seni insanlara önder yapacağım. Hz. İbrahim diyor Ya Rabbi soyundan da yap. Yani bir tek beni yapma. Bütün insanlara önder. Benden sonra soyundan gelenlerden de Hatta efendim sanıyorlar ya, ben ilk İbrahim'in o duasıyım diyor. Yani günlerce yıl sonra gerçekleşiyor o duanın cevabı. Ee, Cenab-ı Hak o ayet-i şimdi tam ayet numarasını hatırlamıyorum, yazarsanız çıkar. Efendim o ayet-i devamında Cenab-ı Hak diyor ki zulmedenler hariç diyor. Yani zulüm arkadaşlar küfürden daha şiddetli olarak yönetimle ilgili konularda ama. Bir işi yönetmek ve idare etmekle ilgili konularda şiddetle karşı çıktığı dinimizin ve yönetimle ilgili konularda birinci sırada değer verdiği bir kavram olarak adalet karşımıza çıkıyor. Evet. Hazreti Ömerle Amr bin As arasında bir hikaye anlatılır bununla ilgili. İnşallah yeri gelirse ona da değiniriz. Hazreti Ömer tarihe. Adaletiyle bankasını vurmuştu arkadaşlar kendisi dahil soyu sopu ailesi dahil hiç kimseye asla ayrımcılık yapmamasıyla ünlüdür ve kendi, o kadar ki bunu kendisine karşı da o kadar sert bir şekilde uygulamıştır ki Efendi Mustafa Oğlak Seler onun için ya Ömer şeytan seni gördüğünde sokak değiştirdi yani bu sokakta bana iş çıkmaz çünkü Ömer var o derecede yani Sert demeyelim, tavizsiz bir şekilde o doğruyu, hakkı gerçekleştirme konusunda hassasiyeti var. Yani Efendimiz burada Habeş Necaşi isimini, Necaşi o zamanki Habeş krallarına verilen ortak dünvan ismi yani bir, bir özel isim değil. O dönemdeki Habeş Necaşi isimini ne ile Ona dikkatinizi çekiyorum. Ve niçin oraya gitmelerini söylüyor? Adaletinden dolayı. Arabistan'ın etrafında belki ...Mekke'ye daha yakın, daha kolay ulaşılabilecek birçok yer varken Efendimiz orayı söyledi. Bu adalete yeterince vurgu yaptık mı bilmiyorum. Bir de arkadaşlar size bir kitap tavsiye edeceğim. Gerçekten kısacık, çok harika bir metin. Olur ya herhangi bir yerde bir yönetimi üstlenirsiniz. Bu yönetim yani illa devleti yönetmek gibi çok büyük bir çapta düşünmeyin. Bir aileyi yönetmek, bir apartmanı yönetmek, yani bir iş yerinde 3-5 kişilik birbirinin başında olmak vesaire. Yönetici Peygamber Hazreti Muhammed diye Ahmet Üzel Hoca'nın o küçücük kitabını mutlaka okuyun arkadaşlar. Adalet, ehliyet, emanet ve şura. İslam'da yönetimin dört temel prensibi vardır. Adaletle yöneteceksiniz. Makamların emanet olduğunu, geldiğiniz o makamı isterseniz bir mesela ben üç tane çocuğun annesiyim. O çocukların sahibi değilim ben arkadaşlar. O çocuklar bana emanet. Bu ev, bu aile bana emanet. Hatta mesela genelde kadınlar erkeklere emanettir hani vedavat üyesinde falan da öyle geçtiği için. Ama onu sorarsanız erkek de bana emanet. Yani düşünsenize canım bana emanet ya. Yani ben yediriyorum. Mesela ben söylüyorum insanlara. E, tabii öyle bir kötülük bizim toplumumuzda, bizim içimizde hiçbir zaman çıkmaz da. O çok uç bir şey. Ama mesela sağlıklı mı besliyorum, sağlıksız mı? Yani mutfağın alışverişini ben yapıyorum. İnsan evdekilerin ne yiyeceğine yüzde seksen ben karar veriyorum. Bakın nasıl bir emanet yani. Bütün fiziksel sağlıklarını bana emanet ediyorlar. Bana mı veriyorlar yani? Ben hangi yağı kullanıyorum? Hangi biçimde pişiriyorum? Yani geriye kalan o başka farklı detayları hiç söylemiyorum. Emanet bilinci, adaleti söyledik. Emanet bilinci, ehliyet üçüncü prensiptir. Ehliyet de bir işe mutlaka o işi hak eden kişiye verilmesidir. Bir işe, o işi hak eden kişiye verilmesidir. Yani İslam'ın yönetim anlayışında arkadaşlar... İşe göre adam vardır, adama göre iş yoktur. Yani bizim yeğeni bir yere yerleştirin deyip o yeğene göre bir statü. Onunla ilgili de bir fıkra var, çok hoşuma gidiyor. Duydunuz mu şu Japon kürek takımıyla, Türk kürek takımı yarışıyorlarmış. Onun için Türkler devamlı kaybediyormuş. Ondan sonra bir araştırma yapıyorlar, yani biz kürekle niye böyle kaybediyoruz diye bir müfettiş geliyor, işte çalışıyor, çalışıyor, bunların çalışmalarını, yarışları, her şeyi izliyor, rapor yazıyor. Diyor ki, bütün kalıhan, efendim sistem yanlış kurulmuş diyor, yeni bir sistem öneriyor. O sisteme göre, şimdi normalde kürek sporunda bir tane bence olur, yani nereye gidecek, ne alacak? Geri kalan işte dört çifte mi, iki çifte mi, neyse yani geri kalan herkes kürek çeker. Ona diyor ki, bu diyor sistem yanlış diyor. Bir tane baş müdür, bir tane ortadaki müdür, bir tane işte e, kürekçilerin müdürü. Onlar hepsine isimler veriyorlar. Böyle güzel bir e, organizasyon şeması kuruyor. Ve bir tane de kürekçi var. Herkes müdür, bir tane kürekçi var. Yine kaybediyorlar tabii, herkes müdür olup bir tane kürekçi olunca. Yine e, araştırıyor, geliyor Umut Fettiş. İşte tekrar raporunu yazıyor, kürekçi kabak ediyor. Kürek çeken, gerekeni yapmamış. Onun için biz kaybediyoruz diyor. Dolayısıyla arkadaşlar ehliyet esastır. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği sahabelerine yönetim için kendileri talep ettiği halde, mesela bunlardan biri Ebu Zer el-Güfari, gelip Peygamber Efendimiz'den kendisi talep ettiği halde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Ebu Zer bu iş zor bir iştir, sen bu işi kaldıracak kuvvette değilsin.'' diye, Vermemiştir yani. Yöneticilik işi vermemiştir. Kendisi Ebu, Ebu Hazretleri kendisi talep ettiği halde. Halbuki aynı Ebu Zer için Efendimiz ebuzer bendendir, ben Ebu Uzer'denim diyor. Yani o kadar da beğeniyor onu. Çünkü birini sevmek başka şey arkadaşlar. İnsan olarak ahlakını, karakterini, bilgisini, amelini, davranışlarını sevmek başka bir şey. O insanın o işe ehil olup olmaması başka bir şey. Hicret sırasında göreceğiz. Efendimiz Mekke'den ve hicret dinle hayati risk taşıyor. Bakın hicret hayati risk taşıyor. Orada detaylarını göreceğiz. Bir müşrikin rehberliğinde Mekke'den Nine'nin gidiyor İsmi olduğu geçecek. Müşrik, yani rehber niye? Çünkü Mekke'den ve arasındaki en gizli yolları en iyi şekilde bilen ve sır tutan asla hani rehberlik ettiği kişiye ihanet etmeyen yani bu rehberlik işini en kalifiye yapan kişi olduğu için ehliyet önemlidir arkadaşlar ve son olarak da şura şura ve en ruhum şura belhum şurasures diye bir suremiz var bizim yani danışarak bütün işleri danışarak yapmak Ali i suresinin 154. ayet gelmesinde Uhud harbi sırasında, efendim biz biliyorsunuz Uhud Savaşı'na çıkmak istememişti. Biliyorsunuz değil mi? Geleceğiz ama Uhud Savaşı'na çıkmak istemedi. Meydan Savaşı'na müsait olmadıklarını düşünüyordu. Medine'de kalıp müdafaa savaşı yapmak istedi. Ama genç olan Asap bunu korkaklık olarak gördüler. Çok kabaca anlatıyorum. Ve e, oylama yapıldı. Gençlerin görüşü kazandı. Efendimizin iki ki tamam, meydan savaşı yapıyoruz dedi, herkes hazırlansın. Neyse işte sonradan pişman oldular, Efendimizin ki, hayır karar verildi dedi, çıktılar. Ondan sonra Efendimiz çok stratejik bir şekilde onları yerleştirdi. İşte okçular tepesi meşhurdur, herkes onu istismar etti sonradan. Cesetlerimize kargaların konduğunu, leş kargaların konduğunu bile görseniz benden haber gelmedikçe burayı terk etmeyin dedi, terk ettiler arkadaşlar. Onlar terk edince savaş kaybedildi. İki ateş arasında kaldı Müslümanlar. İki ateş arasında kalınca peygamberimizi meydanda bırakın patır patır kaçtılar. Yani herkes kaçtı. Beş altı kişi kaldı peygamberimizin yanında. Kadınlar gelip Medine'den peygamberimizi müdafaa ettiler. Öyle anlar oldu. E, dolayısıyla yani bir panik anında arkadaşlar ne yapacağımız hiç belli değil. Kaçtılar. Aklı başına gelen geri döndü. Yeni dönünce Peygamber Efendimiz onları hiç yargılamadı arkadaşlar. Ne yaptınız? Ben siz meydan savaşı yapmayalım dedim. Yaptınız. Okçular tepesini terk etmeyin dedim. Terk ettiniz. Savaş baktınız kayboluyor. Yani kaybedeceğiz savaşı. Beni de burada bırakıp kaçtınız. Şimdi geri geldiniz öyle mi? Demez miyiz arkadaşlar? Hiçbir şey demedi. Ali İmran Suresinin üzerine ayet-i kelimesine lütfen bakın. Bu siyeri Kur'an'la paralel okumalısınız. Şimdi bakır namazan da geliyor arkadaşlar. Yani Kur'an kelime olabildiğince çok e, hızlı bir şekilde devirmenizi tavsiye ederim size. Böyle siyerle paralel çok şahane olur. Orada bakarsanız ayet uzun. Şimdi ayet kelime diyor ki sen diyor Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Onlar işte dönüp gelince. Eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın onlar senin çevrenden doğup giderlerdi diyor. <gülüyor> tamam. Yani bu yumuşaklık çok güzel bir şey. İnsanları etrafında tutuyorsun bu sayede diyor. Affedici olmak, yumuşak olmak. Güzel bir şey. Bakın devamında ne diyor? Şimdi bizim dördüncü ilgimizi anlatıyoruz şu anda. Şura plasibini. Diyor ki devamında arkadaşlar. E, onları affet. Affetmekle kalmayıp Allah'ın da onları affetmesi için dua et. Düşünebiliyor musunuz yani? Beni savaş meydanında 3 kişi, 4-5 kişilerine neyse bırakıp gidecekler. Kendi canlarının derdine düşüp ben onları gelince affedeceğim. Bir de Allah da onları affetsin diye dua edeceğim. Sonra veşavir konfil emş. Bundan sonra işledim de yine onlara danış. Yani bir kere size danıştım, bu oldu. Bir daha asla danışmam. Böyle bir şey yok. Yine danışmaya devam ediyor. Yani o ayet inanılmaz bir ayettir. Dolayısıyla bu dört ilkeyle e, İslamda işte o kitap onu anlatıyor arkadaşlar. Ahmet Özel'in yönetici peygamber Hazreti Muhammed küçük bir kitap. Bütün hadislerle, peygamberimizden örneklerle bu dört ilkeyi anlatıyor. Orada adil bir hükümdar vardır. Hiç kim yanındakilerden hiçbirine zulüm yapmayan bir hükümdar vardır diye sebebini açıklıyor. Niçin Habeşistan'a gidecekler? Ve üstelik o Necaşi Hıristiyan mı yani? Müslüman falan da değil o dönemde. Dördü kadın, on biri erkek olmak üzere toplam on beş kişi, bazı kaynaklarda on altı kişi ilk Pabeşistan hicretine gidiyorlar. Kureyş müşrikleri onları yakalamak için peşlerinden adam gönderiyorlar. Bu Kureyş'in bu tavrına da hep dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Neden yani? Gitsin adam, yani başka yerde yayılmasını ve normalleşmesini de istemiyorlar. Buna da dikkat. Niçin Habeşistan'a hicret etmişlerdir? Burada arkadaşlar, Efendimiz'in bu sözünde, yani oraya gidin, orada adil bir kral vardır sözünde, bir mesaj daha var bize. Kitapta olmayan şeyleri ben daha çok size anlatıyorum. Kitabı siz kendiniz okuyun. Orada adil bir kral vardır sözünden ne anlıyoruz arkadaşlar? Efendimiz'in yaşadığı coğrafyayı çok iyi tanıdığını anlıyoruz. Eğer siz arkadaşlar yaşadığınız topluma, isterse 3-5 kişiye, Doğru düzgün derlik yapmak istiyorsanız, e, ekonomi ve siyaseti, coğrafyayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yaşadığınız coğrafyayı çok iyi tanımanız gerekiyor. E, bu sağlık sorunu var ya şu anda dünyada, adını anlayacağımız virüs. E, ismi lazım gelmeyen, neydi değil mi? O, o şey, mor gibi. Yani bunları bilmeniz gerekiyor. Dünyada neler oluyor, sağlık sektöründe neler oluyor, nedir bu ilaç sanayisi? Mesela diyor ki işte bir ilaç için şu kadar şu kadar araştırma yapıldı işte tamam da o araştırmaları kim finanse etti? Bir adım gerisine gitmeniz gerekiyor. Araştırmaları mesela filan üniversitede yapılan bilmem ne araştırması. Onun finansörüne bakıyorsunuz Roche firması. İşte onun gerisine gidiyorsunuz. iki adım geriye gittiğinizde zaten kurulu tezgahı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz siyaseti, biraz ekonomiyi, biraz dünyada dönen dolapları e, takip etmemiz lazım arkadaşlar. Ha takip etmek e, acayip bir şekilde vicdanınız sızlatabilir. Çünkü o zaman dünyada yapacak hiçbir iş olmadığını da görebiliriz. Yani bazen düşünüyorum tamamen ahlaklı olarak hangi iş yapılabilir? Buradaki ahlak namus anlamındaki ahlak değildir. Dolay ama gene de siz bilin yani. Hiç olmazsa e nerede yer aldığınızı bilmiş olursunuz. Efendimizin dünyayı iyi tanıdığını anlıyoruz. Pe Peygamber Efendimizin arkadaşlar peygamberlikten önce 40 yıl yani öncesinde de o çocukluğunu falan geçelim ama 12-13 yaşından itibaren amcasıyla ticari yolculuklara gitmeye başladığını biliyoruz Bahira olayından. Yani en az bir 25 yıl Arab Yarımadası'nda kuzeyden güneye, doğudan batıya, o yaptığı yolculukları gösteren haritalar var. Mekik gibi dokunmuş arkadaşlar. Limanları biliyor, deniz yolculuklarını biliyor, Çin'i biliyor, Çinlilerin getirdiği malları biliyor ve bilip Çin'de bile olsa arayınız. Ne demek? Yani Çin'de üretilen barutu, pusulayı, efendim ne bileyim ipeği bir şeyleri gördüğünü gösteriyor Peygamberimiz söylediği bu söz. Çünkü İhcaz Yarımadası'nın ortasında, İhcaz'da yani, Arap Yarımadası'nın ortasında, Çin'de ne var, nereden biliyor yani? E, bu seyahat etme meselesi biraz önce de tefsir dersinde de geçti. Arkadaşlar seyahatin yerini, yani farklı gerçi şimdi bu işte adı lazım gelmeyen Hüdüs'ten dolayı seyahatler de biraz kısıtlandı ama bu gelip geçici bir şeydir inşallah. E, lütfen. Lütfen. 50. eşarbınızı almayı bırakın yani çok küçük şeylerle, bütçelerle inanılmaz seyahatler yapabilirsiniz eğer kendiniz organize ederseniz. Yani bir seyahat firmasına veya bir tura katılmak da bir pahalı bir şey. Zaten o öğretici dedik. Orada yani bir gösteri var. Siz de o gösteriye katılan bir izleyen birisi oluyorsunuz ama gücünüz yettiğince ülkenizden başlayarak tabii sosyal şartlarınız, aileniz buna ne kadar destek oluyor bilmiyorum ama seyahat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İnsanın görüşleri çok bambaşka olabiliyor. Hani onu tanıyınca sizin o kültürü tanıyınca, o insanları tanıyınca, yaşanan hikayeleri tanıyınca düş yani şunu anlıyorsunuz. Devletlerin politikalarıyla vatandaşların kültürlerin birbirinden nasıl farklı olduğunu ayrıştığını anlıyorsunuz. Daha çok anlatılacak örnekler var. Bunları geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu birinci hicretten sonra bunlar geri dönüyorlar. Bir yanlış anlaşılma meselesi yüzünden. Bütün Mekkelilerin Müslüman olduğuna dair bir şaiya yayılıyor. O şayaya güvenip geri dönüyorlar. Ilk, ilk kez gidenler. Daha sonra daha büyük bir grupla Kaç kişi? İki erkek, 18 kadından oluşan bir grup Müslüman daha Habeşistan'a hicret etti. Bunlar kaynaklarda isim listesi, yer oluyor. Fakat Kureyşliler birincisinde yaptıkları gibi ikinci Habeşistan hicretinde bu sefer daha sıkı davranıyorlar. Hem arkalarından bunları takip ediyorlar, hem de Habeş Necasişti ile görüşmesi için Amr bin Az ve Abdullah bin Ebi Rebiayi bir takım hediyelerle Habeşistan'a gönderiyorlar. Yani Resmi bir heyet gönderiyorlar, mültecilerini geri istemek üzere, bugünkü tabirlerle. Orada arkadaşlar, bu müşrikler işte geliyorlar, diyorlar ki bunlar bizim akrabalarımız, oğullarımız, işte kadınlarımız, kızlarımız. Buraya geldiler, sana sınırdılar, sen hani onlara ev sahipliği yaptın ama bunlar bizim kaçaklarımız. Bunları bize geri veriyorlar. A5 Necaşi'sine. Bunun üzerine Necaşi e, Cafer Bin Ebi Talib'i onların başkanı çağırıyor arkadaşlar Cafer Bin Talib'e soruyor. Nedir sizin durumunuz? Bak sizi talep ediyorlar böyle böyle gelmişler. Nedir sizin durumunuz diyor. Şimdi burada bir hutbesi var onun. iki paragraf arkadaşlar. Satır satır size okuyacağım bunu. Şunu söyleyeyim. Az önce dedim ya işte ekonomi ve siyaseti bilmek önemli ama ondan da daha önemlisi arkadaşlar kullandığınız dili çok etkin bir şekilde kullanabilmeniz her meslekte, her hayat olayında sizi öne çıkarır. Öne çıkarılan yani kastım hani birilerini geçersiniz anlamında değil. Yani işiniz kolaylaşır. Çünkü söz arkadaşlar sözün işe yaramadığı hiçbir ilişki biçimi yoktur. İnsanlar arası sanatı. Yani kullandığımız dili etkin bir şekilde kullanabilmemiz Hithabetle ilgili hiçbir düzgün eğitim herhalde hiçbir aşamada verilmiyor. Bildiğim kadarıyla. Hiçbir oku. Yani bir, imam hatiplerde bir ders vardır. Tahmin ediyorum. O da böyle son senedir. Üniversite sınavlarına hazırlık senesidir falan. Böyle geçer gider yani. E, İlahiyatlarda herkese var. et gene son senedir. Mezuniyet vardır. İşte tez mezuniyet tezi vardır vesaire. Biraz böyle şey yapılır. Üstünkörü geçilir. Bir kitap size tavsiye edeyim. Ahmet Lütfi Kazancı'nın Resulullah'ın hitabeti diye bir kitabı var ilgilenenler için. Bir de Ahmet Önkal'ın Hz. Peygamber'in, Hz. Muhammed'in İslam'a davet metodu diye bir kitabı var. O tabi hitabet de onun içinde bir başlık ama daha kapsamlı. Yani Peygamberimiz insanlarla tek tek nasıl uğraştı, onları İslam'a nasıl davet etti. Bütün bu davet çalışmalarının içerisinde hitabetin çok etkin bir rolü vardır. Bugünkü mesela dünya siyasetinde arkadaşlar, dili etkili bir şekilde kullanan, küpsüyü etkili bir şekilde kullananın nasıl öne geçtiğini, burada başarısız olanın nasıl başarısız olduğunu siz... Benden daha iyi biliyorsunuz. Çok ciddi eğitimler veriyorlar bununla ilgili liderlik eğitimlerinde çok önemli bir parçasıdır yani o eğitimin çok önemli bir parçasıdır hitabe. Bunun şu anda en etkin yapıldığı yer münazara çalışmaları. Eğer sözlü bir bilim dalıyla ilgileniyorsanız, yani gidip siz bir yazılımcı olmayacaksanız, işte bir laboratuvarda bir araştırmacı olmayacaksanız, meslek yaparsanız yapın. Bu kadar içe dönük ve tek kişi olarak çalışabileceğiniz bir şey değilse hitabetle ilgili becerilerinizin artması her zaman sizin için avantajdır. Aile içi ilişkilerde bile. Yani kendinizi doğru anlatmanız, maksadınızı doğru anlatmanız ve etkili bir şekilde anlatmanız. Şimdi cevap Tayyar bakın ne diyor arkadaşlar? E, Habeş Necaşi'sine. Ey hükümdar! Biz bilgisizlik ve barbarlık içinde yaşayan cahiliye halkıydık. Putlara tapıyor, ölü eti yiyor, ahlaksızlık yapıyor, akrabalık bağlarını çiğniyor ve komşuluk haklarını tanımıyorduk. Güçlülerimiz zayıflarımızı eziyordu. Bak ilk önce ne yapıyor? Yani İslam'dan önce biz nasıl bir durumdaydık? Onu tanımlıyor. Biz böyle bir yaşantı içindeyken Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve namusluluğunu bildiğimiz bir peygamber gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'ı bir bilmeye ve ona ibadet etmeye, bizim ve babalarımızın taptığımız taşları ve putları bırakmaya çağırdı. Bize doğru söylemeyi, emaneti sahibine vermeyi, akrabalık bağlarına saygı göstermeyi İslam'ı da özetliyor bu konuşma arkadaşlar. Komşuluk haklarını tanımayı, cinayetten ve kan dökmekten vazgeçmeyi emretti, Ahlaksızlık yapmayı, yalancı şahitlik etmeyi, öksüzün malını yemeyi ve namuslu kadınlara iftira etmeyi yasakladı. Bundan başka bu Peygamber bize sadece Allah'a ilk önce sosyal görevleri saydı arkadaşlar. Bu Peygamber bize sadece Allah'a ibadet etmemizi ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Bize namazı, zekatı ve orucu emretti. Biz de O'nu tasdik ettik ve inandık. Allah tarafından kendisine bilgilerlere uyduk. Yalnız O'na ibadet ettik, O'na hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize yasakladıklarını bıraktık, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Fakat kabilemiz bize saldırdı, bize işkence yaptılar. Yüce Allah yerine putlara tapmaya dönmek için bizi dinimizden ayırmaya ve daha önce serbestçe işlediğimiz kötülükleri işlemeye zorladılar. Böylece bize kahır ve zulümle baskı yapıp dinimize inanmaya engel oldukları zaman senin ülkene göç ettik, seni başkalarına tercih ettik, senin koruyuculuğunu istedik, yanında bizim, bize zulüm yapılmayacağını umduk diyor. Bunun üzerine Necaşi, Cafer'e, Size indirilenlerden yani o ayetlerden senin yanında var mı diyor o da evet deyince Necaşi okumasını istiyor. Canber ona Meryem suresini okuyor. Bu sahneler arkadaşlar şeyde çağrıda çok etkilidir. Çok etkili, çok kuvvetli sahnelerin, bence kuvvetli olmayan sahnesi yok zaten, çok kuvvetli bir sahnedir, Allah rahmet etsin Mustafa Alka'da. O şöyle diyor bir raportajında, Hz. Muhammed 20. yüzyılda gelseydi, sinemayı kullanırdı, bir tebliğ gibi olarak. Arkadaşlar, geçen de birisi bana dedi ki, sizleri de bütün Türkiye'de dolaştıralım dedi, böyle salonlara gençleri toplayalım dedi, ondan sonra sizleri gençlere anlatın dedi. Dedim ki bu o kadar eski bir yöntem ki, o kadar eski bir yöntem ki, şu anda bütün gençler YouTube'dan zaten dinliyorlar ya. Dinleyecekleri, dinlemek istedikleri kişiyi. Onun için bizim arkadaşlar yeni yöntemleri, işte ama bu en temel bilgileri dikkate alarak kullanmamız lazım. Meryem suresini okuyor, Cafer bir Ebi Talib. Necaşi'ye. Neden Meryem suresini okuyor? Çünkü çok samimi bir Hristiyan Necaşi. Meryem suresi de Hristiyanlığın o tarihinden, Hazreti Meryem'e yapılanlardan, işte Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelişinden bahsettiği için. Bunun üzerine Necaşi Müslümanları iade etmemeye karar veriyor. Ertesi gün elçiler bir defa Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler düşündüklerini söyleyerek Necaşi'yi tahrik etmeye çalışıyorlar. Tekrar çağırıyor, Hazreti İsa hakkında düşüncelerini söylüyor, soruyor. Cafer diyor ki onun hakkında biz Peygamberimizin bize getirdiklerini söyleriz. O Allah'ın kulu, elçisi, ruhu ve Meryem'e verdiği Ol kelimesi, ol emridir demiş. Bu üzerine bütün hediyelerini geri vererek Necaş'i gönderiyor. Kureyş'ten gelen heyeti ve Müslümanların bilelikleri kadar ülkesinde kalabileceklerini söylüyor. Medine'ye peygamberimizin hicreti gerçekleştikten sonra bunların pek çoğu geri dönüyor. Habeşistan'a gidenlerin Medine'ye gidiyorlar. En son, Habeşistan'daki en son kafile... Hay belirtti sırasında Cafer Ebe-i liderliğinde geri dönüyor. Müşrikler bundan sonra arkadaşlar işkencelerini, eziyetlerini daha da artırıyorlar ve ne yapıyorlar? E, bütün Müslümanlarla her türlü sosyal ve ticari ilişkiyi yasaklamaya karar veriyorlar, yani boykot kararı alıyorlar. Bu, o dönem, yani bu dönemde de öyle. Mesela bugün de dünyada boykot edilen ülkeler var. Ambargo deniyor bugün buna. Ambargo uygulanan ülkeler var. O ambargolar yüzünden mesela o ülkeler, bunu araştırıyor musunuz mesela? Neler oluyor? Bir ülkeye ambargo uygulanması ne demek? Mesela bazı ilaç ham maddelerini alamadığınız için o ilaçları üretemiyorsunuz. Üretemeyince o hastalıkları tedavi edemiyorsunuz. Çok basit. Ee, yoksulluklar nedeniyle insanlar acı çekiyor, ölüyor. Yani inanılmaz eziyetlere sebep oluyor. Kaldı ki bugün bir ülkeye ambargo uygulandığında da gene de o ülkenin işte kendi toprakları var, kendi madenleri var, kendi insan gücü var, kendi kendine gene bir şeyler üretebilir. Ama bugün Müslümanları şiit bir ithali topluyorlar. Arkadaşlar tarım yapılamayan bir bölge ve e, Ebu Talip mahallesi denen bir mahalleye topluyorlar. Sadece Müslümanları değil Müslümanların birinci dereceden akrabaları yani Haşimoğulları da orada kalıyorlar. Kız alıp vermemeye, hiçbir şekilde konuşmamaya, hiçbir şekilde ürün satmamaya ve ürünlerini almamaya karar veriyorlar ve bu sözleşmeyi Kabe'nin duvarına Asıyorlar. Müslümanlar 3 yıl sürüyor bu boykot arkadaşlar. Bu boykot sırasında Hz. Hatice ile Ebu Talib'i de kaybediyor Peygamber Efendimiz ve Enetül Hazen deniyor o ikisinin de vefat ettiği seneye, hüzün senesi deniyor. Efendimizin en zor dönemleri oluyor arkadaşlar bu 3 yıl. Çocuklar açlıktan ölüyor, insanlar ağaç kabukları yiyor yani inanılmaz Mahrumiyet içerisinde, yokluk içerisinde kalıyorlar. İlginç bir şey değil mi? Günden dönem olmuyor yani arkadaşlar. Bazı akrabaları, bu boykota katılmayan, dışarıda kalan bazı akrabaları müşrik olanlar yani... ...Müslümanların bazılarının akrabaları sırf vicdanları sızladığı için bazen bir deveyi yiyecekle yükler... Yani devenin yükünü yiyecekle doldurur. Sonra gece karanlığında o mahallenin yakınından geçerken sanki devesi o tarafa kaçmış gibi yapıp böyle deveyi hani arkasına şaplatınca bir tarafa doğru koşar ya O oraya doğru sürer vermiş develerini ki hani açlıktan ölmesinler diye. İnsanların açlıktan ölmesini engelleyen, hayatlarını kurtaran, onlara birkaç gün nefes aldıran o insan müşrik olarak öldüyse, bilmiyoruz tabii. Belki sonradan müslüman olmuştur ama o arada farz edelim müşrik olarak öldü. Onun ahiretteki durumu ne olacak arkadaşlar? Bunun klasik sorusu şudur. Elin son yanacak mı? Bir defa burada en doğru cevap bilmiyoruz olmalı. En doğru cevap dur bilmiyoruz. Arkadaşlar cennet Allah'ın, cehennem Allah'ın istediğini koyar. Bir bak bunun en doğru cevabı bilmiyorum, gaybdır. Cennet ve cehennem konusu bizim için, ahiret konusu gaybdır. Peki niye bu kadar kafamızı kurcalıyor? Çünkü bunun bu dünyayla ilgili sonuçları var bu tartışmanın. O da şu, Müslüman olmak zorunda mı bir insan cennete gitmek için? Soru bu. Yani bu tartışılıyor. Ehl-i sünnetin çoğunluğu Müslüman olmak zorunda diyor ama hangileri için kimler için kendisine İslam doğru dürüst tebliğ edilmiş olan kişi. Yani bir gayrimüslim kendisine İslam doğru dürüst anlatılmışsa Müslüman olmak zorunda. Cennete yani cennete gidebilmek için öyle diyorlar. Çünkü bununla ilgili, bununla ilgili ayetler var ya. İnkar edenlerin ebediyen cehennemlik olduğuna bilinçli bir şekilde inkar edenlerin ebediyen cehennemlik olduğuna dair. Peki bu inkar edenlerin hepsi bir mi? Mesela düşünün yani şimdi Ebu Cehil ile bu boykotu organize eden, bu boykotu düşünen, fiiliyata geçiren, ve organize eden kişiyle bu kutu delmek için gizlice dereyi yiyecek yükleyip Müslümanların mahallesine gönderen ikiz de müşrik, aynı mı? Veya Yusuf kıssasında Kur'an-ı Kerim'de bize anlatıldığına göre toplanıp Yusuf'u öldürmek için plan kuran kardeşlerin içinde ya onu öldürmeyelim, niye öldürüyoruz? İlla kurtulmak istiyorsak bir kuyuya atalım bari. Oradan bir onu alır gider. Yani biz de kurtulmuş oluruz hem de öldürmemiş oluruz diyen kardeş aynı mı? Öldürmek isteyenlerle. Arkadaşlar bir defa şunu biliyoruz: Allah katında Allah'ın adil olmasının ablu yani Allah'ın 99 isminden bir tanesidir. Bunun doğal sonuçları da sonuç sonuçlarından birisi de şudur: Her fark Allah katında bir fark yaratacaktır. Yani şu salonda hepimizin Kimimizin intikabı daha farklı, kimimiz yani güçlü, kimimizin ahlakı, kimimiz bugün bir iyilik yaptı, kimimiz bir kötülük yaptı, kimimiz kalp kırdı, kimimiz biriyle barıştık, kimimiz dilimizi tuttuk, kimimiz dam, dam konuşup efendim insanları üzdü. Yani çeşit çeşit değil mi? İşte o her fark Allah katında bir fark oluşturacaktır. Hiç kimse haksız küçücük bir farkı varken... Haksızlıkla o farkı olmayanla aynı tutulmayacaktır. Nereden biliyorum bunu? Daha önce anlattım mı size? Muhteşe savaşına katılan ve orada şehit olan üç sahabenin e, Peygamber Efendimiz makamlarının cennette birbirine yakın olduğunu ama bir tanesinin şehit olan o üç kumandanın bir tanesinin tahtının biraz aşağıda olduğunu söylüyor. Üçü de şehit ama biri biraz aşağıda. Konu Neden ya Resulallah diyorlar? Çünkü o şehit olmadan önce acaba kaçsam mı diye düşündü. Yani ötekiler hiç tereddüt etmeden şehit oldu. Bakın bir düşünce farkı bile fark oluşturacak orada yani. Bunu da ne? Bu, bu bize yani ben bana neyi çağrıştırıyor hatırlatıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şu sismograf aleti var ya demkrin yaz, yazan Televizyonda her depraktan sonra onu ekranlarda görüyoruz. Yer sallandıkça, o değil mi kablolarda bir şeylerle bağlı herhalde bir yerlere, bilmiyorum nasıl işlemini sistemin. Orada bir çizgiler oluşuyor. İşte arkadaşlar biz burada her ahlakımızda, her adımımızda, her düşüncemizde kabloların ucu öbür tarafta ya cennette bize bir yerler çiziyor ya cehennemde. Anlatabildim mi? Yani bizim buradaki bütün seçimlerimizin, bütün davranışlarımızın sonuçları orada çiziliyor. Onun için muhakkak bir fark oluşturacak. Çünkü cehennem de tabaka tabaka. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, affedersiniz az önce yüzün yılının boykot yılları içerisinde olduğunu söylemiştim. Yanlış. Boykottan sonra hemen sonra olmuş. Ee, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu ile e ilgili bir hadis-i şerifi var. Diyor ki Ebu Leheb de pazartesi günleri cennette daha az şey cehennemde ee, daha az azap edilecek. Yani pazartesi günleri azabı hafifletilecek. Niye? Çünkü onun doğumuna çok sevindiği için bir cariyesine azat etmiş. Yani her fark bir fark oluşturacak ama sonuçta kim cennete gidecek kim cehenneme gidecek ona biz karar verememiyoruz. 100. Ee, senesinde arkadaşlar Ebu Talip vefat edince biz Ebu Talip'i böyle Müslümanlar olarak çok severiz. O yüzden böyle ona Müslümanmış gibi işte vefat deriz. Neredeyse Hazreti Ebu Talip diyeceğiz. Hani böyle. Bir e, mesela normalde müşrik için vefat ettiği denmez. Yani bu tabirleri de öğrenin arkadaşlar. Mesela Müslüman olmayan Allah rahmet etsin denmez. Çünkü rahmet etmeyeceğini söylüyor. Ve onlara rahmet okuma diye ayet var. Hazreti İbrahim uyarılıyor. Bir de Peygamberimiz bir günahıfın cenaze namazını kıldığı için uyarılıyor. E, ne deriz Müslüman olmayan biri öldüğünde? toprağa bol olsun deriz. O ışıklar içinde yatsın. Şimdi en son Nur ismini yazdım arkadaşlar. Bu Esma Yusna yazıyorum. Bitti. Bugün sabun ismini göndereceğim inşallah. Nur ismini yazarken de yazdım. Bu ışıklar içinde yatmak beddua gibi bir şey. Tepenizde 300 voltluk bir lambanın yandığını düşünün. Onun altında yatıyorsunuz yani. Bu ışık... İşkencedir ya. Benim bildiğim filmlerde mahkumların falan tepesinde koca koca ışıklar yanar yani uyumasın falan diye. Sorgu ışığı yani böyle ışıklar ya ışık böyle aşırı ışık rahatsız edici, geziyet verici bir şeydir yani. Nur ışık değildir arkadaşlar sadece. Nur müthiş bir şeydir. Nur yani huzurdur. Nur içinde yatsın yani huzurla... Büyük bir, büyük nimetler içerisinde anlamındadır yani. Onu güya çeviriyorlar. Her çeviri bir anlam kaybıdır onu da söyleyeyim. Nur Türkçesi olsaydı zaten bulur söylerlerdi yani tam Türkçesi olsaydı. Nur ışık demek değil ve ışıklar içinde yatsın beddua gibi bir şey yani. Efendim onu nur dememek için söylüyorlar, nur içinde yatsın dememek için. Işıklar içinde yansın, O yılı çıktı. Ee, arkadaşlar, dediğim gibi Allah rahmet eylesin, Müslümana söylenir. Duadır, hayır doğadır. Ee, toprağı bol olsun, Müslüman olmayana söylenir. Ebu Talib bildiğimiz kadarıyla, bu erken bırakacaktım, bildiğimiz kadarıyla Müslüman olmamıştır. Çünkü son nefeste kendisi, peygamberin son nefese kadar onu etmiştir. Son nefeste kendisi Kureyş kadınlarının Ebu Talip ölümden korktu da Müslüman oldu demeyeceklerini bilseydim sana iman ederdim diyor. Bu ne derler tanrısı ciddi bir engeldir hayatımızda arkadaşlar. Ne derler düşüncesine o kalbeyi bırakmadıkça gerçek hislerimizi, gerçek isteklerimizi yaşamamız imkansızdır. Allah'a emanet olan Kitabın adı Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçan, Diyanet Eylül'den.